Bölüm 150. Önmek üzere olana kelimeyi tevhid telkin etmek. Hadis 917. Muaz'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin son sözü Allah'tan başka gerçek Tanrı yoktur. La ilahe illallah. Olursa, o kişi cennete gider. Hadis 918 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ölmek üzere olanlarınıza, La ilahe illallah demeyi telkin ediniz.